Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbil al-aleymin. Alsalatu as ala Şeyid murselin Muhammedin ve ala Ali ve Câbbiyâjma'in. Aüd bilâh semiy al-aliyim min al-Shaytân al-Rajim. Rabb min mezat al Ve aüd bik Rabb an-yahturun. بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قيل لهم ما منو كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الشفاه لا إنهم هم الشفاه ولا كلّي يعلمون صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتم بالحي القيوم الذي لا مُتبدّع ...ve defa'tu ankumu su... ...ebilâ havle kuvvete illâ... ...billâhil aliyyil azîm... ...mevla bu lessehezübillah... ...ve le gadisluhze bir <gülüyor> rusulüm min kablike... ...fe hâkâ billezîne sekirû ...habibim senden önce... ...nice kıymetli rasuller geldi geçti... ...hep onlarla da alay edildi... ...ama... ...o alay edenlere o dalgacılara... ...alay ettikleri ceza... ...başlarına indi... ...geldi onları... Kuşattı. Ne oldu Nuh Aleyhisselam'ın kavmi? Gemi yaparken onunla dalga geçiyorlardı. Kaç yüz sene, dokuz elli sene peygamberlik yaptı. Peygamberlik sökmediğini anladın da marangoz mu oldun dediler. Ne alaylar ettiler, ne dalgalar geldi. Ne oldular? Tufanda gark oldular. Yani onun için. Onlar ahirete inanmadıklarından yaptıkları iş onlara efendim Hoş geliyor. Bocalar vaziyette kalıyorlar işte Mevla buyuruyor ya Onları Bocalar halde bir ame içerisinde Tereddüt, hayret, şaşkınlık Hele münafığın ki tam şaşkınlık İki sürü arasında kalmış koyun gibi O tarafa mı gideyim bu tarafa mı gideyim La ilahe ula La ilahe ula Allah Teala İnananlarla gavurlar arasında Kalmışlar iki cami arasında Bir namaz tabiri yakışıyor Ne onlara ne bunlara ne tam gavrum der, ne Müslüman olur. işte öyle. Arada Allah da kandıracağım sanıyor. Müslümanları kandırdığını sanıyor. İnnellezîne la yuminûne dil âhireti zeyyennâ lehum a'mâ lehum fuhum O ahirete inanmayanlar var ya biz onlara yaptıkları kötülükleri süslü gösterdik. E niye öyle yapıyorsun ya Rabbi? E imtihan olsun Şeytanı, Onlara bu sallat ettik. Şeytan da onlara kötülükleri ama çok iyi yapıyorsunuz, çok güzel yapıyorsunuz, çok hoş yapıyorsunuz diye gösteriyor. Artık onlar bocalayıp kalıyorlar. Şaşa kalıyorlar. Ya Allah şaşırtmasın derler ya. Allah Teala azizleri hidayetten ayırmasın. Efendi kardeşlerim. Adam peygamberle alay eden adam var ya. Tövbe ya Rabbi. Allah ile haşa istizaden adam var ya. Ne imansızlıktır ya. Ne de Allah'ın dostlarıyla, böbürün kullarıyla alay etmekte aynıdır. Onun için evliya Allah'tan birisi başı da tıraşlı e, ensesi işte kellesi e, açık vaziyette baş, başı kabak halde e, cami şerife girerken adamın birisi e, efendim bir vurdu kabağa bak diyor. O zat hiç dönüp bile bakmadı. Camiye girdi on sonra neyse bu adam hemen şadırvanda devrildi. Ağzı köpürüyor her tarafı efendim şişiyor. Yahu dediler bu mübarek zat herhalde beddua etti bu adam iflah etmez ölecek Gidelim yani bari hakkını helal etsin. Belki adam kurtulur ya bu. Geldiler efendi hazirleri işte o etti seni etmez size yakışmaz şudur. Ne oldu ya ben bir şeyden haberim yok. E işte o adamın kafasına efendim sizin kafanıza vurdu ya işte efendim sizden dalga geçti ya kabağa bak dedi. E o devrildi orada ölecek perişan halde çırpınıyor ne olur affedin de Allah şifasını versin falan. Evladım dedi. Ben ona beddua etmedim, ah, ah etmedim dedi ama bu kabağın sahibi var dedi. Belki o, o gazaplanmıştır. Sen kabak diyorsun ama e kabağın da bir sahibi var. O zaman ne olur? allah Teala buyuruyor. Aslanın yavrusuna saldırana saldırması gibi. Aslanın yavrusuna musalla olana aslan ne yapar? İşte allah Teala buyuruyor. Dostlarımın aleyhine gidenlere karşı ben o aslan gibiyim. Parçalar Allah seni ya, parçalar, helak eder ya. Allah diyenle uğraşma ya. Onun için yok fakirmiş, yok hakirmiş, yok şöyle giyiniyormuş, yok böyle kuşanıyormuş seni. Ne işin var sen şal var giyenle uğraşıyorsun, cübbe giyenle uğraşıyorsun, efendim çarşaf giyen kadınlara efendim hakaret ediyorsun, yok şunlar gerici, şunlar yobaz, şunlar mürteci, şunlar efendim bunlar saçırmış ya falan. Ne böyle laflara takılıyorsun sen ya. Ben yapamıyorum bari yapan adamlar diye. Efendim saygı göstereceğine, sevgi göstereceğine, İslam'ın nişanlarına hürmet edeceğine. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbe sallallahu aleyhi ve sellem kesvesidir, elbisesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbe giyerdi. Bu kadar hadis-i şerif var kütübü sitede ya. E, sakal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakallıydı. Sarık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarıklıydı mesela. Sen ne uğraşıyorsun İslam nişanlarıyla, Müslümanlarla? Dalga geçiyorsun işte kıyafetlerine takıntı yapıyorsun, alay ediyorsun dalga geçiyorsun. Ey iman etmiş min kimseler bir topluluk bir diğer bir toplulukla dalga geçmesin alaycılık istizacılık münafık alametidir olaki o dalga geçtikleri millet o dalga geçenlerden Allah katında daha hayırlıdır velanişav min nisa kadınlar diğer kadınlarla alay etmesin Dalga geçmesin. Taklitçilik de buna girer. Zevklenmek buna girer. Milleti efendim adamın adını anarak şöyle yapıyor böyle giyiyor şöyle yürüyor diyerek efendim taklitini yaparaktan e, milleti güldürmek buna girer. Kadınlar da kadınlarla dalga geçmesin. Belki o dalga geçtiği beğenmediği hafife aldığı hakir gördüğü kişi kendinden daha hayırlıdır Allah'ın dinde. Ne biliyorsun kimse kimseden üstün olduğunu bilmiyor ya. Onun için evliya Allah'tan birisi e, fakir, muhtaç. Allah'ın dostlarında çok var fakirler. Ekserisi fakirler. Elbisesi de yıpranmış. Yamalayacak parçası yok. E, çöplükte sahibinin attığı bir şeyi almak helaldir. Çünkü sahibinin ihtiyacı yok, atmış onu. Orada da bir köpek efendim kemik kemiriyor. Bu da şimdi yanaşıyor. Orada bir parça kumaş görmüş. Onu alacak da yamasına yamayacak. Köpek de zannediyor ki işte bu benim kemiğime dalacak diye hırlıyor ona. O mübarek, bari. Biz olsak ne yaparız? Hoş. Şişt. Köpeğe hakaret sen Köpeğe hakaret etme ne hakkın var? Diyor ona ki: "Ey köpek." diyor. "Hırlama." Ne senin benden üstün olduğun belli, ne benim senden üstün olduğum belli. İşte Veli sözü bu. Hakim sözü bu. Hikmet bu. Neden? Çünkü diyor hepimiz mahşere çıkacağız. Vahşi hayvanlar bile haşr olacak. İşte o zaman ben sırat köprüsünü geçip cennete girebilirsem o zaman anlaşılacak ki senden üstünüm. Neden? Çünkü sen toprak olacaksın. Cennete giren toprak olandan üstündür. Ama ben sırattan aşağı cehennemin dibini boylarsam o zaman anlaşılacak ki sen benden üstünsün. Neden? E çünkü ayette buyurmadım işte. Enşerliler e, sağırlar dilsizler, imansızlar. Yani haktan sağır, haktan dilsiz olanlar. Niçin öyle buyurdu işte? E çünkü hayvanlar toprak olacak ama kafir ebedi cehennemde kalacak. Onun için ben cehenneme düşersem tabii ki toprak olan e, cehenneme düşenden daha şereflidir. Cehennemdeki rezilliğin benim bir para. Onun için Elem azap, Allah Allah'ın onlara alçaltıcı azaplar var. Horlayıcı azaplar var. Bak. Köpeğe nasıl konuşuyor? Allah dostu, bir veli. Ne senin benden üstün olduğun belli, ne benim senden üstün olduğum belli. Sırat'ta belli olur. Kantarda belli olur. Bellidir. İhsan Efendi hocamız Allah rahmet etsin. İşte Bursa'da bir mecluplardan birine Allah dostlarına birine rastladı Ulu Cami'de. Dede, ne var? Nasılsın? Kan belli olur evladım. Mizanda, terazide tartılacağın zaman kaç paralık adamsın? Allah'ın dindeki değerin nedir? O zaman anlaşılacak. Yüte abirracülüyle külüşşerubit tavili yevmel kıyameti la izin indellâhı cenâhü ve Yemiş, içmiş, şişmiş, kelli felli adamlar, kıyamet günü gelecek Allah'ın terazisinde mizana konacak da, sivrisineğin kanadı kadar etmeyecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman... Neye göre adamsın? İtibarın neye göredir? Parana göre mi? Şöhretine göre mi? Rütbene göre mi? Makamına göre mi? mevkiine göre mi? Değil. Allah'ın dinde fazilet takva iledir. Ne mal iledir, ne sal iledir? Beyim ululuk kemal iledir. Ne malla, ne yaşla, ne başla. Mesela kemalat. imanda İslam'da, faziletli amellerde ve güzel ahlakta olgunluk kazandıracak bu İnmel <ın> Fazl'u bittakva. La Fazl'li Arabi'ne alaajamin ve la alaajamin ala Arabi. Arab'ın alajam alajam Araba. üstünlüğü yoktur. İnmel <ın> Fazl'u bittakva. Nas kesnane almışt? Bütün insanlar tarak dişleri gibi eşittir. İslam eşitlik getirmiştir. Fazilet takva iledir. Efendim o köleymiş, bu o işçiymiş, bu patronmuş, o zenciymiş, o siyahmış, o beyazmış. Bunlar. Allah indinde kula itibar kazandırmaz. Bir şey de kaybettirmez. Takva kazandırır. İnkar ve isyan kaybettirir. Onun için kimse kimseyle dalga geçmesin. Kimse kimseyi hakır görmesin. Herkes kendi derdine düşsün. Kendi hatasına ağlasın Sen başının derdine düş. Sırat'ta geçebilecek misin? Mizanda sevap tarafını ağır getirebilecek misin? Cennete görebilecek misin? Allah'ın cemali görebilecek misin? Yoksa cehennemde mi yanacaksın? Hiçbirimiz hakkında bir kesin bilgi yokken bizim nedir bu efendim sefahatimiz eğlencelerimiz, zevklerimiz, safalarımız, kimseyi beğenmememiz, kendimizi beğenmemiz bunların ne manası var? Onun için allah Teala bizleri terbiye ediyor. Hazreti Kur'an ile bizleri yola getiriyor. hidayet ediyor. İnsanlarla alay etmeyin buyuruyor. İşte bak münafıkların alaycı tavırlarından bahsediyor. Onları zemmediyor, kınıyor. Beğenmediğini bildiriyor. Ondan sonra bir mesele daha çıkıyor. O da nedir? İnsan sağlığına, uzun ömürlülüğüne, malının çokluğuna, çocuğunun çokluğuna aldanmamalıdır. Mahrur olmamalıdır. Çünkü allah Teala ne buyurdu şimdi bu ayetin sonunda? Allah onlara artış yapar. Allah onlara fazladan verir. Allah onlara mühlet verir. Fırsat verir. Azgınlıklar içerisinde. Yani allah Teala kızdığı kulunu fakir etmiyor. Gazap ettiği kuluna sen niye böyle yaptın diye efendim malını mülkünü eksiltmiyor. Daha fazla artırıyor. Bir de adama sağlık veriyor. Adam diyor ben Allah'ın iyi kuluyum bak. Sen can, sen hastalıktan kurtulmuyorsun diyor. Benim hiç bir başım bile ağrımamış bugüne kadar. E başım bile ağrımamış. İyi bir şey mi? Hasta olmamak iyi bir şey mi? Bela'nın en şiddetisi peygamberlere sonra velilere değil mi? Eşeddül bela alelem biyatim, liyatim, melem zel, zel E sen hiçbir günah işlemiyorsun. İşlemez oğlum benim günah yok. E niye hiç hastalanmıyorsun? E ne yapayım zorla hasta olayım? <gülüyor> Anladık ama bir de hastalara akhir göresin. ben sağlıklıydım diye hava atıyorsun. Sen hava atılacak durumda mısın sen? Ben ne günah işledim de hasta olmadım demen lazım. Evliyaullah 40 günde bir hasta olmadıkları zaman ben ne günah işledim de hasta olmadım. Çünkü hasta olmadı mı kefaret olmuyor, temizlenemiyorsun. Temizlenemeyince çıfı çarşısı gibi üst üste yığılıyor, yığılıyor, yığılıyor. Bu kadar kiri kim aklayacak, kim bakmayacak? Sonra ateşte paklamaz adam. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Belalar, hastalıklar, musibetler, fakirlikler, hakirlikler, horlanmalar dışlanmalar. Mü'mine vurur, vurur, peş peşe gelir, gelir, gelir. Artık dolu tanesi gibi onu bembeyaz eder. Üzerinde bir günah kalmaz. Müminin başı beladan kurtulmaz. El mümine la yehluvan kılletin ve illetin ve dilletin. Mümin hakirlikten, fakirlikten ve hastalıktan, illetten boş kalmaz. İlla birinden biri olur. Bazen de efendim beni gibi üçü birden olur. Çünkü müminiz. Çünkü imanımız var. Onun için sıkıntılar bizden uzak olmaz. Yeter ki ahirette başımız rahat olsun. Sonumuz, akıbetimiz hayır olsun. O nefesimizde iman kamil nasip olsun. Hüsnü katime nasip olsun. Öyle de geçecek, böyle de geçecek. Sen bunu düşüneceksin. Ya adamın bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baş ağrısının faziletinden, baş ağrayanın sevabından, günahla, kefaretine anlatırken kalktı dedi ki Ya Resulallah ben dedi bu seni anlatıyorsun. Kaç yaşına gelmiş adam 60'dan belki fazla. Hiç daha ne başım ağrımış ne bir yerim ağrımış. Ben daha hastalık görmemişim. Adam kalktı giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cehennem elinden birini görmek isteyen işte buna baksın. Tabii ki şimdi yanlış anlamayın ki hasta olmamış adamlar cehennemliktir. Böyle bir şey demiyor hadis. O adam hakkında özel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii o adamı biliyor. Allah ona kayıpten haber veriyor durumunu. Cehennemlik olacağını Rasulullah Allah bildiriyor. Yoksa Resulullah Allah bildirmeden bilemez. O ayrı bir şey o adam hakkında özel. Ama yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadınla nikahlanmıştı, evlenmişti hatta. Ee, efendim beraber olacaktılar Fakat kadın yok Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Kardeşinden zannediyorum bahsetti Dedik ya Resulullah tam size münasiptir Efendim size onu vermeyi düşünüyoruz Dikahlamak istiyoruz şöyle sağlıklıdır Böyle sağlamdır hani met ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Belki kabul buyururlar e, Evlenmeyi diye anlatırken e, Hiç mi hasta olmaz hiç hasta olmaz Olmadım bugüne kadar olmadım <gülüyor> o zaman Benim ona ihtiyacım olmaz dedi çünkü hiç hasta olmamak iyi alamet e değil. Ama şimdi münafıklara sor bakalım. Adam hasta olmuyor. Fakirlik gücü görmemiş. Efendim işi gücü hep rast gidiyor. Oho ben Allah'ın iyi kuluyum da ondan diyor. Müslümanların da işi gücü bozuluyor efendim sıkıntıya hastalığa derde belaya düştüğü zaman. işte görüyor musun diyor. Bir de diyor hacılıktan hocalıktan bahsediyor diyor. Allah da başını beladan kurtarmıyor diyor. Çünkü diyor bozuk adam diyor. Anladım ama senin terazi bozuk. Sen şeşibetsin. Sen khairi şerri khaira çevirmişsin. Sen ayetten haberin yok, hadisten ilmin yok, İslamdan Kurandan dersten haberin yok, bir şey bilmiyorsun, dinlemiyorsun. Kendi kafana göre gidiyorsun, Freni patlamış araba gibi. Nere gidiyorsun? Bak Məvlebûl bi ve Biz onlara mal veriyoruz, erkek evlatlar veriyoruz. Züriyetler veriyoruz diye zannediyorlar mı ki onların hayrına koşuşuyoruz, iyiliğine çalışıyoruz? Doğrusu onlar işin iç yüzünü fark edemiyorlar. Niye? Biz onlara başka hak getirmede buluyor ile umli Biz onlara günahlarını artırsınlar diye fırsat veriyoruz. E, sağlığı yerinde olmasa zina edemeyecek. E, parası olmasa gazinoya gidemeyecek. Efendim içki içemeyecek, kumar oynayamayacak. E para veriyoruz, günah artsın. E sağlık kuvvet veriyoruz, günah artsın. O da zaten diyor ki Allah benim işimi iş etmiş, ben neyi kuluyum? Aldanmasınlar Mevla buyuruyor. Ya fe ra'it kefer bi inkar etmiş. Bir de diyor ki benim bak bana ne kadar Allah mal vermiş, çocuk vermiş, itibar vermiş. E ben Kur'an'a inanmıyorum veyahut da efendim İslam'ı yaşamıyorum diye yani. Sen ne zannediyorsun? Benim işim iki cihanda da iş. Ahiretin varlığını zannetmiyorum. Ama varsa da öldükten sonra diril dirilmek olsa bile diyor. E yine a benim. E neden? E çünkü dünyada efendim zengin benim ahirette de rahat benim. Mevla soruyor. Bu kaybı mı biliyor bu gavurda? Kalkı ve ahirette de iyi olacağını söylüyor. Ya da benim yanımda bir söz mü almış ki? Ben sözümü bozmam da benim sözüme güveniyor. Kella asla. Ne kaybı biliyor ne benden söz almış. İman etmeyenin cehennemden başka Allah'tan aldığı söz yok. Senek ma yekul. O dediğini yazıyoruz. Ve ne muddilehu minel adabimedda. Dünyada... Malını çoluğun çocuğunu, itibarını artırıyorduk. Şimdi de azabını artırıyoruz. ve bu Maya Kulu ve Tineafer'de? Yakında ölecek. Ömrü bitecek. Ne kadar yaşasa da, bin sene de yaşasa ölecek. Efendim, o malım var, çocuğum var dediklerin hepsini bırakacak ve bize elice bir boş bir halde, efendim, tek başına gelecek. Nerede etrafındakiler? Nerede efendim? ...korumaları, kapıcıları, bekçileri... ...nerede? Kimsesiz bir halde huzurumuza gelecek. E şimdiden bilelim ki kimsemiz yok. Allah'tan gayri kimsemiz yok Celle Celaluhu. Rabbimizden başka Mevlamız yok, sahibimiz yok, yarımız yok, yardımcımız yok. Gözümüzün yaşını silecek yok. Bize acıyacak yok. Acısa acı, anan acısa ne olur, baban acısa ne olur. Ne hastalığına şifa verebilir, ne derdine deva verebilir, ne fakirsen zengin edebilir... Onların da acımaları doğaldır, duygusaldır ama ve lakin bir şey ellerinden gelmez. Acırsa ancak Allahu Teala'nın rahmeti merhameti fayda verir insana ya. Onun için aldanmayalım. Ulaillezine eşteru'd dılalete bil huda İşte Allah buyuruyor işte sana. Dinledin ya şu münafıkların durumunu. İşte bunlar hidayete karşılık dalaleti satın almış kimselerdir. Doğru yolu bırakıp eğri yolu seçmişlerdir. Onların ticaretleri kar etmemiştir. Allah sana ömür serması verdi. allah Teala sana sağlık verdi, saat verdi. Ne yapacaktın bu sermayeyi? İradeyi cüziye verdi, kudreti cüziye verdi. İman yolunu seçeceksin, ibadet yolunu seçeceksin, kar edeceksin. Dünyanda kazanacaksın, ahirette kazanacaksın. O ne yapıyor? Kahfirlik ve günahların yolunu seçiyor, zarar ediyor. Onun için ticaretleri iyi etmedi. Çünkü ticaretten maksat nedir? Ticaret için yapılır adamın bir sermayesi olur. Bu sermaye ile ticaret yapar. Neden kâr kazanmak için? Sermaye durur, sermaye kurtardıktan sonra üzerine ilaveten kar elde edecek. Allah Teala azzeri onlara fıtratı selim'e verdi. İslam fıtrat üzere yarattı. Kullu mevludun fıtra. Her doğan çocuk İslam yaratılışı üzere fıtrat üzere. Yaratılır, doğar anasından dünyaya gelir, Allah Teala ona güzel kabiliyetler verir, her çocuğa Allah güzel kabiliyetler vermiştir, sermayesi odur, duyularıdır, organlarıdır, efendim, aklıdır, en büyük sermaye bu, e bu aklı fikri nereye harcayacak, imana, gayra, yaradanı, yaşadanı, yedireni, içireni tanımaya, benim Rabbim var, beni o yediriyor, içiriyor, nefes saldırıyor verdi, bu alemleri o yönetiyor ben kendi kendimi de yönetemiyorum. Ne uyumama gelimden gelir, ne uyanmama gelimden gelir. Ben Allah'ın elindeyim. Bunu anlamaya sarf edecek. harcayacak, böylece kar edecek. O ne yapıyor? Baltayı taşa vuruyor. Efendim, ne kar kaldı, ne sermaye kaldı, ne akıl kaldı, ne beyin kaldı, ne göz kaldı, ne kulak kaldı. Efendim gözüyle haramlara bakıyor, kulağıyla haramları dinliyor, diliyle haramları söylüyor, eliyle haramları tutuyor, ayağıyla haramlara yürüyor. Aklını kalbini de Allah'ın dinine düşmanlıkla meşgul ediyor. Allah'ın dininin kitabının dostlarının düşmanlarını dinlemekle, seyretmekle ömür sermayesini tüketiyor. E Bunun ticareti kar edebilir mi? Bunların ticareti kar etmediği Allah buyuruyor. Ve mâ kânû Evet. Ve onlar hidayete eremediler. Dost doğru yola gelemediler. Dünyada İslam yoluna, Kur'an yoluna, Ehli Sünnet ve Cemaat yoluna ulaşamadıkları için ahirette de cennetlerin, saadetlerin, selametlerin yollarına Allah Teala'nın çağırdığı o sübüle selam o selamet yollarına erişemediler. Yolda kaldılar darda kaldılar helak oldular onun için Allahu Teala ve Celle Hazretleri cümlemizi imandan sonra küfre dönmekten hidayetten sonra kaymaktan muhafaza buyursun Allahu Teala ve Celle Hazretleri cümlemize lutfuyla rahmetiyle merhametiyle muamele buyursun Allah Teala Hazretleri ayetlerine karşı sohbetlerine karşı bu ilimlerine, bu vahiylerine karşı kör ve sağır kalmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Allah Teala verdiği akılları, fikirleri ve şu zaman sermayesi. Bak ölenler bir dakika istiyorlar Allah'tan bila ila illallah diyecekler. Ama o fırsatı bulamıyorlar. Bak bizim ne kadar fırsatlarımız var. Kelime-i tevhidlere, kelime-i şehadetlere, dualara, zikirlere, bak sohbet dinlemelere. Ne kadar vakti, bu sermaye bunlar. E, kar edeceksin mübarek adam ya. Allah Teala Verdi bu sermayeleri, şimdi kazanamazsan Allah Teala ne yapsın? Ne yapsın? Sultan Mahmut misali, adama fakire acıyor. Efendim sokun bunu hazine ediyor. Her taraf altın dağ gibi birikmiş. Verin eline kürek diyor. Küreyi daldırsın diyor, sonra kaldırsın. Ne kadar altın kaldırabilirse, o kadar onun olsun. Yani padişah bu canım verir. E. Bir adamın bir, bir küreklik almasıyla hazineden ne eksilir? Koca Osmanlı hazinesi. Efendim ama adam gidiyor. E, i̇nsan ne kadar ustalıklı o küreği daldırır. O ne kadar yavaş yavaş kaldırır ki artık bir tane daha fazla kalsın da dökülmesin diyerekten. Bu gidiyor küreği de tersten sokuyor. Ondan sonra bir de çekiyor. E, bir tane altın yok. Sultan Mahmut'la seyrediyor ne yapsın? Vermeyince ma'bud, ne yapsın Sultan Mahmud diyor. Yani hakikaten allah Teala bu kadar akıl, fikir, sermaye ve imkan vermişken adam bu kadar imkanı şerre kullanaraktan cehennemi satın alıyor da bedava cennet gelmiyor. allah Teala onun için bizlere tevfikini refik eylesin, her işte rızasına, muvafık amellere bizleri muvaffak eylesin, ve bu derslerde bizleri sabit ve daim eylesin. Kaymaktan, caymaktan, şüphelere düşmekten muhafaza eylesin. Amin diyoruz. Hevesli olalım, ümitli olalım, inançlı olalım, itikatlı olalım. Rabbimize karşı üçlü olalım. Bu dualarla, bu zikirlerle yüzümüz ak olacak. Karımız bu. Allah ticaretleri kar eden kullarına ve rızasına erişen kullarına ilhak eylesin. Amin ve ahiru davana. Enilhamdülillahi rabbil alemin sallallahu Muhammedin ve ala alihi ve teslimen Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi ile